Hocam Ramazan'a yaklaşıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Tabi Ramazan'la ilgili sorular da yavaş yavaş evet, artmaya başladı. başladı. Ee, o sorulardan bir tanesi de şu. Unutarak orucunu yiyen kişiye orucunu yiyen diyemeyelim de ...unutarak bir şeyler yani. yiyip içen kişiye... ...oruçlu olduğu hatırlatılmalı mı? Evet, kitaplarda... ...bununla ilgili olarak şöyle denilir... ...orucunu unutarak... E, ...bir şeyler yiyen... ...veya içen kimse yaşlı ise... Hı hı. E, ...veya işte... E, ...hasta olduğu için... ...nekahat döneminde olduğu için... ...bir şeyler yemeye içmeye ihtiyacı varsa... Evet. ...o zaman... Ona ilişmemek lazım, ona bir hatırlatmamak lazım. Bırakın yesin, içsin, nasıl olsa unutmuş. Ama e, sağlığı yerinde olan bir kimse ise tabii ki onu uyarmak gerekiyor. Oruçlu olduğunu kendisine hatırlatmalıyız. Uyarılmadığı takdirde sorumlu oluruz. Sorumlu olur değil mi e, kişi? O yine onun orucu bozulmaz. Hı hı. Çünkü unutmuş. O sorumlu değil ama, ama fark biz kişi. sorumlu oluruz. Yani görüp de uyarmayan kimse sorumlu olur. Yani. Evet. Music